Keme. Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar. Merhabalar sayın dinleyiciler 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda Kekeme programını dinliyorsunuz. Ben Ulaş Bayraktar. KEME programı medya kültürü ve kent doktora programının bir sesi olarak düşündüğümüz... ...medyaya dair, kültüre dair, kente dair konuları ve konukları ele alacağımız bir program olacak. Tam da bu ilk programda bu konuları da ilk akla gelen isimlerden biri olan Sayın Hocamız Prof. Dr. İlhan Tekeli'yi ağırlıyoruz. Kendisinin bir şehir plancısı köken olarak ama hem siyaset bilimci hem... Ee, ...kent tasarımcısı, e, yüksek eğitim uzmanı... ...sıfatları ve geçmiş çalışmalarını saymakla bitirmeyiz ...ama kent çalışmalarında Türkiye'de... ...her zaman e, akla ilk gelen isimlerden biri olmasıyla... ...böyle bir ayrıcalıkla açıyoruz programı. Kendisi kentsel ve bölgesel ağ, çalışmalar ağının... ...Mersin düzenlediği sempozyum için... E, ...burada, aramızda kırmadılar. O, yoğun programdan bize de vakit ayırıp... ...radyoda konuğumuz olma... Ayrıcalığını bize bahsettiler. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ee, ederim. Sağ olasın. Yine kent ve bölgesel çalışmalar anın sempozyumunda dün çok hepimizin ufkunu açan, hepimizin e, sisini dağıtan yani. bir konuşma yaptınız. E, çok büyük bir keyifti sizi dinlemek. Eğer müsaade ederseniz zaten onu, o konuşması radyodan yayınlandı. Hmm. Eğer müsaade ederseniz oradan başlayalım. Oradaki bütün bu süreçte bir demokrasi tartışması dün evet. ve aslında e, yaşadığımız dönemin en önemli sorunlarından birinin e, demokrasi krizi olduğunu, evet. bir demokrasi açığını evet. olduğunu e, vurguladınız. Onun işte bir takım tözlerinden bahsettiniz, ölçütlerini koydunuz. Ve e, buradan başlayarak hem bu demokrasi açığını <gülüyor> e, konuşalım istiyorum. Onu da evet. daha sonra e, kent ölçeğine, yerel demokrasiye, yerel siyasete indirerek... Evet. ...bir şey yapalım işte... ...yerel yönetim seçimleri de var de geliyor, yakında... Tabii, tabii. Onunla, ...onunla da bağlı olarak... Ee, ...bu demokrasi krizini... ...bir kez daha şey yapabilir tabii, misiniz konuşalım. hocam... ...sizden dinlesek bu... ...buyrun... ...yani Türkiye'de yaşayınca insan... ...birçok sorunla arka arkaya karşılaşıyor... ...bizim gündemimiz her gün değişiyor... Bir gün dershaneler çıkıyor öteki gün Kürt sorunu öteki gün İstanbul'un silüetini apartmanlar mahvetti çıkıyor. Ama bunların hepsini yan yana koyduğumuzda altında bir demokrasi krizi olduğunu görüyorum. Yani bunların hepsi semptom o krizin semptomları. Tabii, yani eğer demokrasiniz günümüzün demokrasi ahlakına göre işlemiyorsa bunların hepsi... ...bir sorun olarak algılanıyor ve çözümünü üretemiyor, demokratik olarak çözümünüzü üretemiyorsunuz. Yani kriz hali zaten çözüm üretememe hali. Bunun e, nedenlerine girdiğimiz zaman, bunu ben son zamanlarda biraz Türkiye'de demokrasi tarihini incelemeye çalışıyorum. Çünkü krizi orada görünce onu incelemeniz gerekiyor. Bunun 46'dan itibaren olan bir yanlış demokrasi kanalına girmekle ilgili gibime geliyor bana. Burada 46'dan itibaren çok partili rejime geçince ve iktidarın el değiştirmesi alacağınız oya bağlı hale gelince... ...çünkü daha önce iki kademeli seçim var ve orada işte iktidarda olanlar seçimin sandık sonucunu kontrol ediyorlar fiilen ikinci ve birinci aşama seçmenler kanalıyla. Ee, ama halkın tümünün oyu iktidarı belirmeye başlayınca demokrasi özü şeyinden e, e, esas onun arkasında başarmak istediğinden değil de ...bir araçsal olarak beni en kısa yoldan nasıl iktidara getirir diye düşünülmeye başlayınca hastalık doğmaya başlıyor. Bu hastalığın doğması normal olarak normal bir demokrasi kuramında partiler var. Partiler sorunlara ilişkin çözümler üretiyor, halkla ilişki kuruyor, onlar da oy veriyorlar. Halbuki bizde oy vermek böyle olmuyor. Ötekileştirme üstünden oluyor. İşte hastalık da o noktadan başlıyor. Ötekileştirme şu: e, Siz özellikle tarihi kullanarak e, karşınızdaki rakip siyasi parti hangisi ise onun mensuplarının e, özsel olarak beceriksiz, kötü e, ve bunun özsel olmasının niteliği şu ve bu beceriksizlik ve kötülük niteliği değişemez bir nitelik sabit bir nitelik olarak e, yerleştirmeye çalışıyorsunuz ve bütün tarihi de o mantıkla yazmaya başlıyorsunuz bunun sonucunda ne oluyor toplumda kutuplaşma oluyor o kutuplaşmanın yarattığı sadakat üstünden oy topluyorsunuz yani hep yakınılır ya e, Hakim gibi oy, e, parti tutuluyor diye. Bu ötekileştirme üstünden parti tutmak demektir. Ve e, Peki böyle bir siyaset var, iktidarda belirleniyor. Bunun ne mahsuru var diye sorabilirsiniz. Bu ötekileştirdiğiniz zaman olup biteni yanlış anlıyorsunuz. Olup biten hakkında yargınız doğru dürüst olmuyor... Olmayınca da çözüm üretemiyorsunuz. Kaldı ki günümüz demokrasisinde çözümlerin oydaşma üstünden üretilmesi lazım. Ama sistem sürekli olarak ötekileştirirse oydaşma üretme kapasitesini kaybediyor. Anketler de gösteriyor biliyorsunuz. Türkiye sosyal sermayede en altta Brezilya onun bir üstünde de Türkiye. Ee, tabii böyle bir siyaset çözüm üretemiyor. Çözüm, sorunlarını biriktiriyor ve kriz halinde dönüyor. Onun için ben bugün e, Türkiye'nin bir siyasi kriz içinde olduğunu ve bu siyasi krize çözüm olarak da e, yeni bir demokrasi kültürünü geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, sadece mekanizmaların getirilmesi yetmiyor. Birazcık evet. siyasal montaj yapıyoruz değil mi? Tabii. Ama yani bu Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren o belirleyici temel yasalar işte Fransa'dan, İsviçre'den, Hı. İtalya'dan aldığımız aslında oradan bir, bir bir bir refleksimiz var. Yani belki sosyal bilimci olarak bizim de bunda vebalimiz var. Yani biz kendi Türkiye'nin ger gerçek e, şeylerini analiz etmekten ziyade bir takım dillerde okuduklarımızı tercüme ediyoruz Hı. ya da kurumları getiriyoruz. Bir montaj sanayi var belki siyasal montaj sanayi. Tabii öyle bakılabilir tabii ama başka türlü de bakılabilir. Yani bu ...modernite projesinin... ...dünya üstünde... ...yayılma sürecini anlamakla ilgili. Şimdi eğer... ...şöyle bakarsanız... ...iki türlü bakış mümkün. Burada bir takım ülkeler var... ...burada bir takım ülkeler var... ...bunlar işte bakıyorsun... ...iyi kötü daha becerili gibi... ...buradan bunu taklit edelim. Burada şey... ...irade... Iı, ...taklit edenin... ...iradesi gibi görünüyor. Halbuki... Olaya farklı bakarsan yargıların da değişiyor. Şöyle bir şey var. Belirli bir tarihte de dünyanın herhangi bir yerinde bir modernite projesinin doğduğunu <gülüyor> modernleşme. Ne var? Dört tane ögesi var. Bunlardan bir tanesi diyor ki kapitalizm, endüstri devrimi, bilmem mülkiyet biçimi falan bir ekonomik boyutu olan bir şey doğuyor ortaya. İkinci bir boyutu var ulus devlet, ulus devletin kurumları vesaire. Üçüncü bir boyutu var e, bilgiye, ahlaka ve sanata bunların üçünü birbirinden otonom ve her birinin evrensel geçerliliği kurulabilecek olduğunu bir de dördüncüsü var birey, birey yaratıyorsun. Bu proje dünyanın bir yerinde doğduğu zaman o ülkenin için hapis, hapis hapis hapis olamaz. Bütün dünyayı dönüştürme iddiasında olan bir projedir. Ve bu Avrupa'da işte bir Atlantik kıyılarında doğuyor ve dönüştüre dönüştüre yayılıyor. Ve bizim taraflara geldiğinde de Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya, Macaristan ve Rusya İmparatorluğu'nu Birinci Dünya Savaşı'nda batırıyor. Ve ulus devletler doğuyor. Tabii buradaki ulus devletlerin doğuşu... Ee, Avrupa'daki ulus devletlerin... ...doğuşundan çok farklı. Avrupa'daki doğuş... ...küçük küçük ünitelerin... ...üste birleşmesiyle oluyor. Hı -hı. Bizdeki parç ...kültürel ve dil... ...bilmem ne bakmadan parçalanmasıyla oluyor. Bizde balkanizasyon Hı -hı. süreci var. İki süreç... ...aynı uluslaşma süreci değil. Ve... ...şimdi cumhuriyetin... ...oluşmasında ortaya çıkan... ...durum... Şöyle bir durum var. Ee, tamam Osmanlı'nın son döneminde bir utangaç modernite bir dönemi var. Ve Cumhuriyet'in bütün kurucu kadroları o dönem yetişiyor. Ve yurt dışında yetişmiyor. Bunların hepsi Türkiye'de yetişiyor. Yani 1880 doğumlu bu kadrolar askeri modern eğitim görüyorlar. Ve işte Kurtuluş Savaşı sonrasında şöyle bir dilemma ile karşı karşılar. Bunlar e, e, geç aydınlanan bir ülkenin erken aydınlananları. Şimdi geç aydınlanan ülkenin erken aydınlananlarının dilemması ne? Şimdi bugünkü mantıkla, bugünkü ötekileştirme tarihi mantığıyla Hı. ya bunlar demokrat değil diyoruz. Tamam. Ee, Demokrat olabil, olabilirler miydi? Olmaları da doğru olur muydu? Çünkü o zaman ne diyeceklerdi? Evet bize, biz biliyoruz ki doğru, iyi, güzel şu. Ama biz yüzde altıyız. Bir, bir çoğunluğa gelelim, bekleyelim. Ondan sonra dönüştürelim diye bir şey olmaz. İktidar oluyorlar, dönüştürüyorlar. Ve o da radikal bir modernite projesi haline geliyor. Şimdi radikal modernite projesi, çok ilginç bir özelliği var tabii Türkiye'de. İttihat terakki ile Cumhuriyet'in e, önemli bir farkı şu. İttihat Teraki'nin ideolojisini Ziya Gökalp yapıyor. Cumhuriyet'in ideolojisini başkasının yapmasına müsaade etmiyor Mustafa Kemal. Kendisi yapıyor. Ve onun için bu demokrasi cumhuriyet meselesine ne nasıl düşündüğünü en iyi medeni bilgiler kitabında görüyoruz. Afet İnan'ın yazdığı görülüyor ama bu kısımlarını Mustafa Kemal'in kendisine yazdığı, Afet da herkes de biliyor. Söylüyor yani. Şimdi orada baktığımız zaman şöyle bir problematiği var. Şimdi diyor ki işte o egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazısı. Bir demokrasi ilkesi aslında. Ama cumhuriyet ...bir demokrasi ilkesi değil... ...cumhuriyet bir proje... ...o radikal modernite projesi... ...o geç aydınlanan ülkenin... ...erken aydınlananlarının projesi... ...şimdi temel problem... ...bu ikisinin... ...uzlaştırılması problemi... ...nasıl uzlaştırılacak... ...Mustafa Kemal Şeyde... ...orada diyor ki... E, ...demokrasinin... ...en olgun şekli cumhuriyettir... ...şimdi... ...ama bu... ...söz... ...açıkça söylemediği bir koşula tabi. Seçimler iki kademeli olacak. Şimdi... ...seçimler iki kademeli olurken... ...bir problem yok. Çünkü... ...seçimi... ...o projeye aykırı gelmeyecek şekilde... ...kontrol edebiliyorsun. Şimdi... ...bütün problemlerin ortaya çıkması... ...46'dan... ...çok partili rejime geçişle ilgili. Şimdi... Tabii şu soru gündemde niye geçti? Şimdi bunu bizim makul ve mantıklı bir şekilde açıklamamız lazım. Bu açıklama iki 3 şeye dayanıyor. Bir tanesi o zaman çok konuşulan bir şekli şu deniliyor ki işte ikinci dünya savaşı sonrasında şey kuruluyor. İşte San Francisco konferansı yapılıyor vesaire ve Türkiye'nin de tabii Sovyetlerin karşısında bir pozisyonda Batı dünyası içinde yer alıp kendisini güvence de bulabilmesi için demokrasiye geçmesi gerekiyordu. Bu dıştan bir deterministik açıklama ve bunun bunu söylediğinde herkes rahat etmiş oluyor. Halbuki bu geçerli değil. Şunu burada tabii e, Nihat Erim'in günlüklerinden biliyoruz ki e, İnönü bunun geçerli olmadığını e, çeşitli bakımlardan söylüyor. Özellikle şundan söylüyor. Şimdi İnönü'nün kafasında iki partili bir demokrasi rejimi var. Ve bu rejimi o, uygulamak için ikinci partinin de ...ki Celal Bayar'ın kurduğu Demokrat Parti'nin de şey olmasını istiyor... ...sola kapalı ve Atatürk aleyhdarı olmayan... ...bunların üstünde uzlaşıyorlar... ...iki partide sistem devam ediyor. Şimdi burada Demokrat Parti'nin varsayımsal olarak şöyle bir şey var... ...İnönü durup dururken çok partili rejime geçiyorsa... ...dış dünyadan zor var, baskı var, onun için geçiyor... ...ve bazı taleplerde bulunuyor. Hı hı. Ee, şimdi İnönü... E, ...Nihat Erme diyor ki... ...bak diyor... ...bunlar şey sanıyorlar diyor... ...benim dış dünyadan... ...baskıyla yaptığımı sanıyorlar... E, ...bunların taleplerini ben... ...normal olarak karşılayacağım diyor... ...ama kafalarında bu düşünce... ...oldukça karşılamayacağım diyor. Şimdi, o zaman... ...İnönü niye geçmek istedi diye bir soru ortaya çıkıyor. Bunun şeyi, benim kafamda iki açıklaması var. Bir tanesinin daha çok belgelerini, bilgilerine daha kolay ulaşmak kabil. Şimdi diyelim ki Cumhuriyet'in başında, başında değil 26'dan sonra... ...bir radikal proje uygulanmaya medeni kanun olduğu gibi alınıyor... Ziya kalpin sentezci yaklaşımından vazgeçiliyor ve uygulama yapıyor. Şimdi bu uygulamada sistem bir noktaya geliyor ki... ...kendini üretemez hale geldiğini hissettiği için bir başka yola girmek istiyor. Yani. Ha o zaman kendini üretemez hale geldiğini nerede hissediyor? Bu soruyu yanıtlamamız gerekiyor. Bu sorunun... E, Kanımca şimdilik benim kafamda iki tane yanıtı var. Yakında biraz daha çalışırsam belki bir şeyler daha bulurum. Bir tanesi şu. Serbest fırkayı da biliyorsunuz kurduran İnönü'dür. Atatürk değil. E, Atatürk parti içinde bir fraksiyon istiyor. İnönü ayrı kurulsun diyor. Sebebi şu. Diyor ki İnönü çeşitli zamanlarda bu partinin Çalışması sırasında diyor, partinin yerel kadrolarının yolsuzluğunu önleyemiyorum diyor. Bir diğer parti olursa bunu denetler diyor. Hmm. Şimdi bir fikir özgürlüğü problemi olarak yok demokrasi, bir Denetim. yolsuzluk denetimi problemi olarak var. Bu tabi bir noktası. İkinci bir noktası şimdi. Cumhuriyet'in yöneticileri... ...halka rağmen halk için... ...diye bir sloganla o... ...hani erken aydınlananların... ...geç aydınlanan ülkedeki... ...meşruiyeti yarıyor ...bir şey yapıyorsa ben keyfi yapmıyorum... ...halk için yapıyorum diyor. Ama halk için yapıyorum... ...dediğin zaman... ...şöyle bir nereden belli. Şimdi nereden bellinin... ...bir nihai testi var. Belirli süre sonra... Serbest seçimi kazanırsan hı hı. tamam testi geçtin. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nın çok zor koşullarından sonra toplumun içinde bir gerilim biriktiğinin farkında. O gerilimi boşaltmaya çalışıyor. Yani şimdi bak ben şöyle demokrasi tarihinin şöyle yazılması gerektiğini düşünüyorum bizdeki demokrasi tarihi yazılma biçimleri kişilerin üstünden yazılıyor ve o şöyle bir yanılgıyı bu ötekileştirici tarihin şeyi çünkü bu iyi adam bunu yaptı halbuki Türkiye'de bir demokraside bir noktaya geldiysen bu hepimizin toplu ürünü toplu ürün olarak tarih yazmayı bilmiyoruz çünkü ötekileştirme tarihleri üstünden gidiyor. Şimdi toplu ürün olarak tarih yazmaya gelince şey problemi çıkıyor. Nasıl yazacaksın? O zaman sistemin liderin rolünü şuna indirgeyerek yazabilirsin. Sistemin işleyişi içinde tıkanma noktalarındaki yol ayrımında yol seçen adam. O kadar. O zaman bu öyküyü kurabilmek için hangi noktalarda tıkanıyor onu inşa edip onun içinde yol seçiminin mantığını kurman gerekiyor. Hı hı. Peki hocam şey de olamaz mı? Çok bu, uzattım bu, sana. Yok, yok şey hocam olur. olur mu? Biz yani e, ağzımız açık dinliyoruz. Tabii dinleyicilerimiz görmüyor ağzımızın ne kadar açık olduğunu ama. <gülüyor> e, şimdi şeyi merak ediyorum ben. Çok bu, bu, bu aralar çok kafamı da meşgul eden bu Şerif Mardin'den sonra hmm. bizde bir e, klasik ve birazcık da basit indirgen bir merkez şer, çevre dikotomisi. Hmm. Yani bütün hmm. bu şeyi biraz merkez çevre olarak hmm. okuma e, alışkanlığımız, kolaycılığımız oldu. Oysa baktığımızda her ne kadar halk için... ...halka rağmen olsa da bu böyle çok da e, despotik bir şekilde yapılmıyor. Bana hı, sanki yapalım. merkez çevreden ziyade çok merkezli bir yapının simbiyozu varmış gibi. Ve yine 46 dönemine baktığınızda bu koalisyonun bu çok merkezli yapının simbiyozunda bir çatlama oluyor. O da şu, şimdi ilk etapta o hı. çok merkezlerin şeyi kendine bırakılıyor. Hı. İşte Güneydoğu Anadolu'daki toprak ağları veya e, Ege'deki büyük toprak hı. sahipleri. Ama ne zaman ki yani o dönem aynı zamanda toprak reformu tekabül eden ve köy enstitüleri tartışmaları Tabii. giriyor. Dolayısıyla bir yandan o çevredeki merkezlerin çıkarlarına dokunan yani o radikal modernleşme <gülüyor> projesi de, yereldeki bir takım dengeleri değiştirmeye <gülüyor> tamam, tamam. başladığı andan yani Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'in bunların şey olması tesadüf değil. Böyle bir boyutu da olabilir mi? Bu? Olabilir. Şimdi bu merkez çevre modeline gelelim önce. <gülüyor> Şimdi merkez çevre modeli Tabii bizim e, bağımlılık okulu dediğimiz ele alışım biçimi. Şimdi belirli bir dönemde merkez çevre modeli e, kullanılıyordu ve hemen hemen tek açıklayıcı biçimdeydi. Ama merkez çevre modeli zaten isminden belli bağımlılık teorisi çevrenin hiçbir şansı olmadığı üstüne kurgulanan bir kurgu gerçek tam ona tekabül ediyor mu etmiyor mu tartışma Hı. konusu ama şu dakikada e, dünya çok kutuplu bir sisteme gidince merkez çevre modeli çöktü dünyada bugün merkez çevre modelini kullanamıyoruz şimdi tarihsel olarak merkez çevre modeli ...Türkiye içinde ne kadar vardı, ne kadar çevreden gelen gruplar de, e, siyasete sokuldu... ...tabii böyle bir şeyin olduğu da açık yani yaşantıdan biliyoruz. Ee, yalnız şimdi buradaki... E, ...bu toprak reformu meseleleri, köy enüstütüleri meseleleri... ...orada... E, ...İkinci Dünya Savaşı'nda... Da şöyle iki önemli proje bu. Birisi köy diğeri de toprak reformu. Şimdi bu ikisinde de e, inönünün siyasi tercihinin bir ilginç niteliği var. Onları biraz anlatacağım. Şimdi toprak reformu aslında toprak kıt değil, toprak bol... Ve devletin elinde çok büyük toprak var. Ve bir toprak reformu bunun dağıtması şeklinde de yapılabilir. Ve e, burada bir 17. madde vardır meşhur. O 17. madde şimdi İnönü'nün toprak reformu Cumhuriyet'in başından beri zaman zaman söylenen yapılmayan bir şey. Ama e, şeyde... Halka toprak dağıtarak üretime attırmak istiyorlar. Özellikle küçük üreticiyi güçlendirmek istiyorlar. Topraksızı güçlendirmek istiyorlar. Ama e, de meclisteki müzakere sırasında da çok baskıcı bir hava kurmak istemiyorlar. Mecliste müzakerede komisyon sözcüsü Adnan Menderes. O... ...onu... ...veriyor ona. Yani... ...toprak sahiplerinin sesinin... ...çıkmasına izin veriyor. Ve... ...şeye de Şevket Raçtif Atıboğlu'na da... ...diyor ki... ...işte ne kadar isterlerse yap da... ...yani çok bunu uygulayalım. Ama... ...bir şey var. Kafasında bir tek gerçekleştirmek... ...istediği var. İşte 17. ...madde o. Ve... Meclisteki şeyleri dışarıdan izliyor falan. Şevket Rahçlı Patipoğlu'na diyor ki 17. maddeyi şöyle yazalım öyle geçsin. Onu, onu baya baskı koyarak geçiriyorlar o maddeyi. O maddenin niteliği şu. Büyük toprak sahibinin elindeki de... Büyük toprak sahipliği dolayısıyla ortaya çıkan yarıcılık ve ortakçılığı ortadan kaldırmak istiyor. Yani oradaki köylüyü özgürleştirmek istiyor. Ve meclisteki müzakerelerde 1945 bütün şey tartışma şunun üstünden gidiyor. Diyor ki. Büyük toprak sahipleri bütün işte emin sazakları falan hepsi o komisyonda diyorlar ki biz köylümüze iyi bakıyoruz hastalanırsa bakıyoruz falan o tür onun üstünden savunuyorlar. Oysa 1948'de Türkiye'de tarım makinelaşıyor ve <gülüyor> bugünkü bugün tarihten baksan toprak sahiplerinin en iyi müdafaası ya biz savaş sonrasında makine alışacağız. Bizim topraklar makineye yetmez. Onun için bunları parçalamayın. Bu tartışma hiç yok. Çok ilginç. Üç sene sonrasını göremiyorlar. Geçmişe dönelim. Aslında köyün istitülerindeki problematik de o. Oradaki köylü üstündeki yerel baskıyı... ...decelik. Burada... E, ...Kinyas Kartal'ın... ...bir şahitliği var. 130 falan köyü var. Biliyorsun bu... ...toprak ağalığının içinde... ...en iyi okuyanlardan biri. Rusya'da... Eğit, ...eğitilmiş falan. E, diyor ki... ...ya bu köylerinin komünizm falan... ...olduğu falan yok diyor. Esas mesele diyor... E, ...şimdi diyor... ...bizden diyor... Bizden de adamı aldılar bizim köylerden. Getirip o adamları köye yerleştirdiler. Şimdi eskiden bu köylülerin e, devletle ilişkisini biz görüyorduk. Şimdi bunlar kendileri devletle doğrudan ilişki kurmaya başladılar. Diyor biz buna müsaade edemeyiz diyor. Şimdi kırsal yapının çözü, çözülmesiyle ilgili bir şey. Şimdi burada ilginç bir çelişki ortaya çıkıyor savaşın içinde iktidar kırsal yapıdaki yerel çözülmeyi ortadan yani yerel baskıyı kaldıracak işlemler yapıyor ama savaş içinde yaşanan ekonomik sıkıntılar o kadar fazla ki bu bunun karşısında olan gru grupların kurduğu partiler o memnunsuz olan grupları ki uzun vadede bu iki hareket onların lehine olacaksa onun aleyhine döndürerek seçim kazanabiliyorlar. Şimdi ve burada ilginçtir bunu esas işte Hasan Ali'yi esas yiyen, toprak reformunda geri bastıran şey değil. Demokrat Parti değil. Son CHP kurultayında 1947 kurultayında bu dönüşüm oluyor. Yani radikal modernite projesini sürdüremiyor. Onun için kendi programında da CHP var olabilmek için popülist bir moderniteye geçiyor. Demokrat Parti'nin geçtiği de modernite popülizm. Bir anlamda tabii bizdeki... ...ilk tarihi yazanlar... ...1950 oldu, 50'den sonra değişti. Hayır, 48'de değişmişti her şey. İmam Hatipleri'de hepsi yani, de bütün her şeyde... Yani. ...olmuştu. CHP demokratik partileşmişti daha 50'den <gülüyor> önce. Tabii. Ve bu... ...Anadolu'cu grup diye bir grup... 35'ler grubu tarafından yapılıyor. Buraları çok detaylı girersek... ...kayboluruz. <gülüyor> Peki hocam yine... ...buradan şey yaparak yani bu demokrasi... ...krizi ve araçsallaştırmayı <gülüyor> birazcık... ...kentlere, yerel yönetimlere... ...götürecek Tabii. olursak aynı araçsallığı... ...başka bir bağlamda yani 50 seçimlerde... <gülüyor> ...gördüğümüz araçsallığı... Belediye, ...belediye yönetiminde yani... ...tanzimattan tamam. itibaren de orada bir... ...araççı mantık, yerel yönetimde <gülüyor> bir demokrasi... ...mekanizması, bir temsil mekanizması olarak... ...değil de belli projelerin <gülüyor> ...taş teşkilatı gibi görme eğilimi... ...olduğunu tabii. söyleyebilir miyiz? Şimdi bak şöyle bir, bir şey var. Ee, tabii... ...Türkiye'de bugün hani moda ya... ...kentler dönüşüyor falan. Aslında Türkiye'de... ...ilk kentsel dönüşüm... ...1860'larda başlamıştır. İşte ilk belediyelerin... ...kurulması vesaire. Ee, i̇lginç bir şekilde... Türkiye'deki belediyeler İstanbul, tabii İstanbul üstünden bunu tartışmak diğerlerinin büyütülmüş bir örneği. Orada da her şeyi daha rahat görüyorsun. İstanbul işte 38 İngiliz Ticaret Anlaşması vesaireyle dış ticarete açılınca ve sanayileşmiş ürünler gelince ve ee, ...Avrupa 1870'lerden sonra kapital ihraç edip demir yolları falan yapılmaya başlayınca... ...Türkiye sanayileşmeden kentlerinin bir e, yeniden yapılanması sorunuyla karşı karşıya kalır. Bunu geçmişteki mekanizma yani kadı, şey, nedir onun adı, şey, su yolu, <gülüyor> a, a, subaşı a, ve e, mimar başıyla falan bunu yönetmek olanağı yok o zaman e, işte belediye diye bir şey doğuyor ama belediye güçsüz olarak doğuyor geliri velan olmayan bir şey ama e, şehrin yönetim biçimi değişiyor şimdi bu güçsüz belediye belirli bir noktada devam ediyor ediyor e, cumhuriyetin ...radikal modernite projesinin... ...yerel yönetimlere... ...yansıması... ...1930'da ortaya çıkıyor. Aslında... ...Ankara başkent olunca... ...Ankara'yı... ...imar etmek için Türkiye'ye... ...bir girişime giriyor... ...ve orada biriktirdiği... ...deneyim, Türkiye'nin... ...kent yönetiminin... ...mantığını ortaya koyuyor. Bu üç tane yasadır. Bunlardan birisi... 1580 sayılı belediyeler yasasıdır onun mecliste müzakere çok geniş güzel bir yasadır ee, Şükrü Kaya meclisteki müzakeresi sırasında onun diyor ki biz bu yasayı hazırlarken o zaman Avrupa'da olan belediye sosyalizmi hareketinden etkilendik diyor onun için bunun alanı geniştir diyor. İkinci yasa 1593 sayılı Umumi Hıfzı Kanunu'dur. O da bir, bu iki yasa beş gün arayla falan çıkmıştır. Bunlar kardeş yasadır. Ve kent, modern kent kavramından, güzel kent kavramından çok sağlıklı kent kavramı üstüne oturmuş yasadır. Bir de 2290 sayılı Yapı Yollar Kanunu var. Bu üçü Belediye Türkiye radikal cumhuriyetin radikal belediyecilik anlayışının şeyidir. Şimdi bu bu yasaya baktığımız zaman 1580 sayılı yasaya burada bir vesayet var. E, yerel yönetimler üstünde bir vesayeti var. Ama bu vesayet din arkasında bir proje var. Modernleşme projesine dayanan bir vesayet. Bugün ...yerel yönetimler üstünde merkezin kurduğu vesayetin arkasında bir proje yok. Keyfi bir vesayet var. Yani oraya birisi oy verdiyse muhalefet... ...onun işini zorlaştırmak için bir vesayet var. Bu tabii demokrasi ahlakı bakımından aynı yerde durmuyor. Şimdi bizim bugünkü demokrasimiz bakımından şöyle bir şey deniliyor ki tabi mantık gibi bir şey askeri vesayeti geriletmek lazım tabi işte biz de gerillettik deniliyor tabi bir demokrasi içinde vesayet olmaması gerekir bu vesayetin sınırlarının daraltılması gerekir ama. Vesayet konusunda demokrasinin her tarafında aynı duyarlılığı göstermek gerekir. Bugün merkezi yönetim vesayetin ötesinde bir denetime sahiptir yerel yönetim üstüne. Vesayet masum bir şeydir. İşte sıcak çay içiyorsam... Ağzını yakarsın içme dediğin zaman bu vesayettir. <gülüyor> Ilısını da ondan sonra iç dersen bu bir vesayettir. Ama zorla e, hayır onu içme bunu iç diye yatırıp ağzına e, onu zorla içirirsen bu vesayet olmaz. Bugünkü durum budur. E, merkezi hükümet yerel yönetimlere müzakere etmeden orada resen uygulama yapmaktadır. ...bunun demokrasiye sığmaz ve Türkiye demokrasinin vesayet testini geçmesini de sağlamaz. Askerle il vesayet ilişkisini koparmış olmak, mevcut iktidarın kendisinin vesayetin ötesinde kontrol yapması... Bir demokrasi imtihanında karnesinde notunu evet, çok düşürür. Peki burada hocam bir parantez açmak gerekirse 1930'a 1923 anayasasına gelmeden önce çok tartışılan 1921 anayasasının yerelliklere verdiği bir, bir özellik şeyi vardı. O, Var. o 21'deki denenen neden hemen kısa bir süre sonra vazgeçildi ve daha daha vesayetçi bir yapıya döndü? Şimdi tabii o mesele onun kendi tarihi mantığı içinde e, düşünürsen, e, 21'de Türkiye'nin bir ulus devlet kurup kurmayacağı belli değil hmm. ki. O radikal modernleşme projesi tedavide değil. Tabii, bir. tabii. Yani şimdi tabii ben tabi şey, tabii anlıyorum Türkiye'de bir mücadele veriliyor. E, Kürt gruplar haklarını almak istiyorlar. Başka gruplar da istiyor bunlar. Gayet meşru şeylerdir. Ama şimdi bunun meşruiyetini 21 Anayasası'na giderek kurmaya falan gerek yok. Günümüzdeki insan hakları zaten bunu meşrulaştırıyor. Şimdi tarih içinde bugünkü noktadan geriyi yorumlamaya başlarsan tuhaflıklar oluyor. Yani o ötekileştirme tarihi oluyor. Anladım ya yani bunun tartışma konusu yok ki ya yani bir takım gruplar var haklarını istiyorlar tabii alacaklar yani 61 Anayasası öyleydi de 24 şöyleydi böyle bunları karıştırmaya lüzum yok yok mu insan hakları bugün tamam tamam zor evet, gerek yok peki ondan sonra bu 1580 1930'da kabul edilen 2004'e kadar tedavide kaldı. 2005'e kadar. Yani çok uzun bir süre tedavide kaldı. Ama baktığımızda dönemlerde hep aynı yasa içinde çok farklı uygulamalar çok değişiklik. Yani, yani çok sayıda değişiklikler. Evet yapıldı, ama yani mesela hemşeri tabii. hukuku tabii. en sonuna kadar kaldı. 50'lerde bu yasanın tabii. uygulanması, 60'larda uygulanması hepsi bir tabii. farklılık şey yapıyor. Tabii. Bu şeye baktığınızda yani bu yerel yönetimlerin, Hı. bu kent yönetimlerinin dönüşümünde Hı. nasıl bir evrim görüyorsunuz? Yani bu tek partili dönemin yerel e, yönetimleri e, ve devam çok tamam. partili şey. Tabii şimdi e, tabii bizim otuzlarda kurulan sistemde önemli değişikliği beklememiz gereken nedir? Elli'lerdeki dönüşüm çok partili rejime değişmesi lazım. Halbuki Demokrat Parti iktidara geldiği zaman bir demokrasi programı yoktu. Hı hı. Yerel yönetimleri de aynen tek parti yerel yönetimi gibi sordu. Tek konuyu tartıştılar ama uygulamayı değiştirmediler benim bildiğim. İstanbul ve Ankara'da vali ve belediye ise aynı kişiydi. Bunu ayıracağız dediler ama daha 1957'ye kadar falan ayırmadılar. Fiilen devam etti. Devam ettiler. Çünkü e, bir... Tek parti ma mant mantalitesi ve iktidar anlayışı sürüyordu. Zaten de fikir hareketlerine kapandı. Kapalıydı sistem. Ee, onun için, a, oysa Demokrat Parti'nin içinde e, Türkiye'ye yeni bir demokrasi programı önerecek kadrolar vardı. Ve bu ne oldu bunu nereden biliyoruz? ...1954'te Hürriyet Partisi kuruldu. Hürriyet Partisi'nin kadroları... ...daha sonra da... E, ...Türkiye'de demokrasi programlarının... ...gelişmesine katkıda bulunan şeyler... ...özellikle onların önemli bir kısmı... ...o zaman çıkan forum dergisinde yazı yazıyorlardı. E, Türkiye'de bir demokrasi programını... ...Demokrat Parti dönemi geliştiremedi. <gülüyor> Şimdi... 60'lardan sonra bir şeyler olur diye beklerken orada da gelmedi. Esas şey dönüşüm yerel yönetimin bir demokrasi problemi problemi olarak algılanması 1973 seçimlerinden sonra oldu. 1973 seçimlerine kadar yerel yönetimlerde e, yahut yerel yönetim seçimlerinde propaganda şöyle yapılıyordu. Ben hükümete yakınım, merkezden para alır getiririm, şehri kalkındırırım. Yani merkezi iktidarın uzantısı olmak, yerel yönetimi seçimini kazanmak için temel propaganda aracıydı. Oysa 73 seçimlerinde şöyle bir şey oldu, merkezi iktidar Süleyman Bey'in elindeyken Süleyman Demirel'in, Yerel yönetimlerde, 73 seçimlerinde, büyük kentlerde sosyal demokratlar kazandı. Yani ortanın soluna geçti CHP, inönü tasfiye oldu, Ecevit ortaya çıktı ve birden sosyal demokratların eline geçti. Ve merkezi hükümetle belediyeler çatışmaya başladılar. Zaten belediyelerin paraları çok az, o zaman Gelir yasası falan çıkmamış, e, dökülüyor ve işte o tartışma Türkiye'nin gündemine yerel yönetimlerin bir demokrasi talebini gündeme getirdi. İşte onun öncü sözcüleri işte Vedat Dolakay. Çünkü en... En yaratıcı sözücüsi Vedat'tı. Hmm. Ee, o imajinasyonu falan çok evet. kuvvetli, çatışmayı da alıyor ve Süleyman Demirel'le de sınıf arkadaşı. Hmm. Şi, şey, böyle hoş bir çatışmalar vardı ee, ve şey gelişti tabii. Bir yerel demokrasi talebi gelişti ve ve yerel demokrasi talebi gelişirken e, o zamana kadar kullanılmayan 1580 sayılı yasada bulunan birlik olanağı kullanarak e, yerel yönetim birlikleri oluşturuldu. Bo Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ama bu öyle oluşturuldu ki partileri aşan bir bütünlük içinde oluşturuldu. Hı. Ve o zaman bir yerellik ve merkez demokratik talepleri farklılaştı. Ve o sıralarda... ...ben de üniversiteden atılmıştım. Evet onu o, onu Bu hareketin parçası olarak... Birinci, birinci, birinci elden tanıyırsınız. Yani tabii. o Vedat Dolakay'ın... ...Danışmanlar tabii. Kurulu'nda gerçekten de çok... ...önemli isimler arasında siz de yer alıyordunuz. Tabii. Ve orada şimdi... ...bu günümüzde... ...bugün yerel yöneticiler, adaylar... ...veya hizmette bulunan her zaman... ...şikayet ederler. Yani paramız yok, yetkilimiz ...merkezi baskılar var. O zaman... ...onlara hep söylediğim şey yani... ...Vedat Dolakay sizden daha mı zengindi, daha fazla yetkisim vardı nasıl yaptı Çünkü orada bir bir Tabii. sizden beslenen bir hayal gücüyle beslenen şey var yani düşündüğümde gerçekten çok çılgın projelere girmiştiniz o zaman yani Akkondu Efendim e, metro projesi hmm. sizin zamanınızda başladı nasıl oluyordu? da yet'lerin o, o kadar o kadar zor şartlarında böyle e, projeleri üretebilirken şu anda görece çok daha varsılı olan belediyeler yetkili ve Finans olarak e, hmm. daha daha elleri tamam. bağlı hissediyorlar ama Şimdi bak oradaki hikayenin tabii oranın özel koşulları da var ama şimdi diyelim ki metro projesi <gülüyor> üretildi. Biraz onun öyküsünü anlatayım ki yani olanak nasıl doğuyor, nereden çıkıyor? <gülüyor> Daha önce e, Ekrem barlas zamanında Fransızlara yaptırılmış bir metro projesi vardı. Ama o metro projesi e, Ankara'nın merkezi iş alanının içinde iki tane böyle haç şeklinde yoldu. Kısa bir yol. De, alta gömülüp yapılacak. Ama bu metro yapıldığı zaman ziyan eder. Çünkü konutlara bağlı değil. Kim gelip gidecek? Merkezi iş alanında <gülüyor> öyle bir trafik yok. Ama onu Fransız ulaşım plancıları yapmış. Şimdi Vedat Bey de Fransa'da falan okuduğu için kafasında metro olmalı diyor. Paris'te yaşamış. Onun şeyini biliyor. Metro olmalı. E nasıl şimdi metro yapacağız? Ne, metro en pahalı bir şey. Hiçbir şey yok. Moskova'ya ziyarete gitti Vedat. Nazım Hikmet'in mezarını oh, ziyaret eden ...de gitti he. şey toprak götürdü evet. getirdi falan ee, ama Moskova Belediye Başkanı'nın misafiri olarak gitti. Hı -hı. Moskova Belediye Başkanı da Sovyet hiyerarşisinde üçüncü adam yani öyle bir belediye başkanı falan değil yani üçüncü adam ee, şimdi çok güçlü bir adam. İşte onu Ankara'ya çağırdı. Şimdi Vedat'ın şeyi işte Jinni Promislav diye bir adam. Ankara'ya geldi Promislav. Promislav'ı normal bir şey gibi karşılamadı. İşte bir devlet adamı yok aldı Promislav'ı gecekondu mahallelerine götürdü. ...onu dolaştırdı... ...şimdi... ...tabii... ...onun içinde yeni bir deney... ...ve Promislav... ...Vedat'ı sevdi... ...ve... ...orada da... ...hesap kitap bir yere anlatmak zorunda değil... ...üçüncü adam... ...dedi ki Vedat'a... ...ben size... ...köstebek göndereceğim... ...o hani de, alttan giden... ...adam da göndereceğim... Siz de bana, e, o zaman Türkiye'nin e, Rusya'ya falan ihracatı yok, e, şey olarak Türkiye'de bize borcunu e, meyve sebze olarak ödesin. Patates bir şey. Ve, neyse, şey, daha çok yeşil sebze, portakal falan. Bu tabii müthiş bir şey. ve. ...faiz falan, kapital falan onlar çok düşük yahut yok bir, bir şey. Şimdi proje yapmak lazım. E, proje yapacak adam yok. E, şey yok. Oturdum ben soyundum. Bir tane fizibilite projesi yaptım. Eski Fransız projesinden de yararlanarak... ...bir proje yazdım. Ben de metrocu falan değilim. ...ama kitapları okuduk falan... ...bir fizibilite tevdidi yaptık... ...şeyde... ...makine gelecek... E, ...para da gelecek falan... ...biz hemen yapacağız... ...Maliye Bakanlığı'na sunduk... ...hazineden izin almak gerekiyor... ...reddettiler tabii... ...ve olmadı... ...şimdi bak burada... ...bir olanağın yaratılma biçimi var... ...yani... ...hesap, kitap, finansman falan... Hesabı falan değil. Şuradan borç alacağım faizi olacak değil. Siyasi ilişkileri öyle kuruyor ki oradan bir getiri çıkartıyor. Evet. Sadece şeyde de değil yani Ankara çok enteresan bir şekilde İzmit'te Erol Köse, Tabii. İstanbul'da Ahmet Tabii. İsvan, Mersin'de Kaya Tabii. Mutlu döneminde bir, bir şey geliştiriliyor. Ondan Tabii. sonra 77'de bu görece bir kesintiye uğruyor. Peki bütün bu süreçte bir bir kenti konuşacak olursak kent dediğimiz şey Türkiye'de nasıl ortaya çıkıyor? Yani bunu baktığımız zaman şimdi dün de konuştuk geçen konuklarımızda hmm. da bu TOKİ'yi eleştiriyoruz. Bir takım hmm. şeyleri eleştiriyoruz ama baktığımızda serbest piyasanın ya da müteahhitlerin elindeki ya da hmm. sivil yöneticilerin elindeki kentlerde böyle çok yaşanabilir çok ekolojik hmm. e, işte o otuzlardaki e, kanunların amaçladığı gibi bir kent değil. De. Daha böyle çarpaşık ve böyle göçebe öğelerinin hala böyle sanki buradan pılımızı pırtımızı toplayacağız ve göçümüze devam edeceğiz gibi bir mekanla aidiyet konusunda hmm. bir sıkıntı. Dolayısıyla ekle ...kentler, her binanın kendi işte mevzi imar planlarıyla yürütülen hı. bütüncül bir bakıştan yoksun kentler var. Bunun sebebi bu bahsettiğimiz yerel yönetim tarihiyle yani ne tabii, kadar ilgili yoksa sosyolojik? Tabii yerel yönetim tarihiyle de ilgili Türkiye'de kapital birikim süreçleriyle de çok yakından ilgili. Hı hı. Yani şimdi benim geliştirdiğim bir kavram var konut sunum biçimi diye. Konut sunum biçimlerinin üstünden analiz yaparsan şeyi çok iyi kavrayabilirsin. Niye? Belirli bir dönem, belirli tür konutlar yapılıyor ve onun yansıması olarak şehir nasıl şekilleniyor. Şimdi 1950'ler sonrasında hızlı kentleşme başladığında Türkiye bir dilemmayla karşı karşıya kaldı. Cumhuriyet'in 30'larda e, geliştirdiği yasalar modernist yasalardı ve e, bir tek kent Türkiye'de yılda %6,5 büyüyordu. O da Ankara'ydı. Ama 50'den sonra bütün kentler %6,5 büyümeye başladı. Şimdi bu kentlere bu kadar gelen nüfusu nasıl o o o yasaların tanımladığı düzeyde yerleştireceksin, onlara iş bulacaksın. Şimdi yeni bir grup gelmiş ve o grup, ben ne yapmam gerekiyor? E i̇ş bulmam gerekiyor. Sanayiye yatırım yapacağım ya da işte hizmetlere yatırım yapacağım. Öbür taraftan e bu şehir büyüyor, alt yapacağım, bunlara konut yapacağım. Türkiye'nin kapital birikimi buna el vermiyor. O zaman Türkiye bu işi çözmek durumunda. Nasıl çözdü? Şeyi kapital birikimini sanayide tutup kentleşmeye kapital ayırmadı. Çok az ayırdı. Başka da çaresi yok. Kapital o kadar. Ama kentleşmeye o kapitali ziyan etseydin. Sanayileşme. Sanayileşme olmayacaktı. Ama bu çözümü... ...şeyler üretmedi, entelektüeller üretmedi. Bu çözümü Gecekondulular üretti. Gecekondu şöyle bir şey. Ee, Türkiye'deki entelektüeller... E, ...ki o Gecekondu çıktığı zaman... E, ...şey... ...rahmetli Burhan Felekler falan... ...o popüler... ...kolonyazarı ve o aynı zamanda... Da ...belediye meclisi üyesi filandı. Onların bulduğu çözüm... ...bunları köylerine geri gönderin. Sanayinin... ...işkici istihdamı var. Onlar... ...ya bak şehir kötü oluyor, trafik... diyor ...geri gönderin. Şeyin... ...modernist... ...çerçevenin... ...öngördüğü meşruiyet... ...çerçevesi şuydu... Köyden geliyor musun? Gel. Senin anayasal hakkın. Şehre gelebilirsin. Orada bir problem yok. Ama şehre gelince bir zahmet bir toprak al. Belediyeye git. Bunun için bir çap al. Plan yaptır. O planın üstüne de ruhsat al. Bina yapılsın. Bitince de oturma izni al. Helal olsun. Meşru olarak kentte yaşar. Bunu kime diyoruz? köyden yorganını sırtına bindirmiş gelen adama diyorsun şimdi şöyle bir soru var ahlaki soru var bir devlet yurttaşının beceremeyeceğini kural olarak koyabilir mi adamı direkt olarak suçlu duruma düşürüyorsun ama Türk aydını bunu anlamadı bunu Türkiye'de anlayan ilk adam dünyada da, dünyada da algılanmadı. Çünkü bu büyük kentleşme hareketini dünyada da kimse beklemiyordu İkinci Dünya Savaşı içinde. Herkes için emir vaki. Herkes de ne yapacağını bilmiyor. Ve modernist eski şehirleşme nizamları içinde bu çözülemiyor. Adamlar çözdüler bu işi Gecekondoluları. Şey de Türkiye'de de o zaman 33'te gelen Almanlardan Gerhard Kesler diye bir sosyal siyasetçi var. Duydunuz mu ismini? O, o adam Almanya'da konut kooperatifçiliğinden meşhur olan bir adam ve bu meseleleri biliyor. 1949'da Arkitek Dergisi'nde bir yazı yazdı. Dedi ki Önümüzdeki belediye seçimlerinde, e, belediye meclisine dedi, bu gece sokunuz. Çünkü siz sorunlarınızı çözemiyorsunuz, onlar sorunlarını çözüyor. Belediyede daha iyi çözerler. <gülüyor> İlk meşru, meşruiyet böyle, daha sonraki meşruiyet 60 sonrasında geldi. 58'de Hart'ın burnu. Gecekonduları için yaptığı araştırma var. Ondan sonra daha işte Gecekondu biraz entelektüel kesimce benimsenir hale geldi. Ve işte o kaç yıldır üstünde konuşulan bir olgu ortaya çıktı. Şimdi burada e, bir konut sunum biçimi diye. Şimdi o 45'ler yani şeyde 45 sonrasında yahut işte 50 sonrasında... ...olan dönüşüm... De, de, ...demin konuşurken dedim... 1860'ta bir dönüştü... ...o dönüşümün... ...temel aktörü yangınlardı... ...yanıyordu planlanıyordu... ...yanıyordu planlanıyordu... ...burada ise... ...bir taraftan gece kondu... ...kentleşmeyi ucuzlattı... ...öbür taraftan orta sınıfların... E, ...ağır sayı... ...fiyatını ödeyemez hale gelmesi... ...üstüne... ...mülkiyet rejiminde bir değişiklik oldu. Kat kanunu çıktı. Daha önce kat kanunu diye bir şey yoktu. Bir parsel üstünde tek bina yapılıyordu. Artık orta sınıflar o bağlanmış şeyi ödeyemiyorlardı. O arsa fiyatının bölüşülmesi gerekiyordu. O da yapsatçı denilen bir tür yarattı. Ve eski doku yıkıldı, Apartmanlaşmaya geçti. Şimdi o da yapsatçı üretim biçimi. Şu dakikada ise... Toplu konut üretim biçimi var. O ötekinde tek tek bina bina üretilen kent şimdi kent parçaları halinde üretiliyor. Ve bu güçlü aktörler eskisinde var olan kentsel dokuya tek bina eklemlenerek büyüdüğü zaman e, kentin formu, ...bir papya kağıdına damlatılmış yağ gibi yayılıyordu. Biz ona yağ lekesi formu deriz. Şimdi, şimdi yağ lekesi formu yok. Şimdi öyle büyük parçaların oraya buraya sıçrayarak yarattıkları bir kentsel yapı var. Şimdi bunun altında şöyle bir şey oldu. Türkiye'nin kurumsal yapısında öyle gelişmeler oldu ki... Kentin parçaları için yapılan projeler için büyük miktarda kapitali hareket geçirme olanağı oldu. Halbuki yapsatçı da kapital, yapsatçının kapitali çok küçük. Biraz yapıyor, satıyor, biraz para alıyor bir daha yapıyor falan öyle bir sistem. Küçük sermayenin bir... Fa... Şimdi bu gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kenti oluşuyor. Şimdi... Kentin oluşma dokusunu kavradığın zaman ona uygulayacağım plan da farklıdır. Şimdi bizim planlama mevzuatımız 60'ların dokusuna göre oluşmuştur. Şimdi güçlü aktör yaratmaya başlayınca mevcut hükümet bunların yetkilerini vesaire yeni bir e, imar mevzuatı yerine ...yeni aktörler yaratarak... ...TOKİ vesaire gibi onları güçlendirerek... ...bir başka çözüm bulmaya çalışıyor. Yani... ...Türkiye'de... ...müthiş karmaşık bir... ...kentsel oluşum yaşanıyor... ...ve bu kentsel oluşumu... ...iradesi tepeden oluşuyor. Hı -hı. Ve artık de yerel demokrasiyle... ...bunun hiçbir alakası kalmamış durumda. Ve Türkiye'nin onun için... Önümüzdeki yerel yönetim seçimlerinde bir yerel demokrasi talebi olması ve kurumsal yapının ona göre yeniden tanımlanması talebi olması gerekiyor. Peki bu ne kadar mümkün hocam? Yine tartışmamızın en başına Hı. gidecek olursak o demokrasinin araçsız olarak gelmesi ve ötekileştirme üzerinden kurgulanan siyasal mekanizmalar yerelde de aynen üretiliyor. Hı. Yani bu biraz önce bahsettiğiniz gibi kentleşme süreci ve insanların kendi hayatta Hı. kalma stratejilerini geliştirmesi sadece gece konda değil siz tabii. bu konda şey yaptınız işporta ve tabii, olmuştu onun tabii. diğer öğeleri olarak tabii. şey yapıyor ve bunlar aslında dayanışmacı ama bir takım kimlik dayanışmalarının örüntülerini oluşturdu. Hemşerilik e, e, e, bir takım yapıları... E, ...ya da bir, bir takım işte... E, ...kimlikler üzerinden şey yapıldı... ...ve dolayısıyla baktığınızda kentin kendi içindeki... ...ötekileşme de mevcut... ...birlerinin mahallelerini, birilerinin... Tabii. ...efendim siteleri dolayısıyla... bu ...böyle bir demokrasi talebini kurgulayacak... ...bir kamusal kentli bilincinden... Tabii. ...bahsetmemiz... Gerekiyor. ...ne kadar mümkün ya da ne kadar... Şimdi... Bu... ...tabii... E, bu, bu, ...bu siyasi olayların... ...gelişmeleri... ...böyle nasihatla falan olmuyor. <gülüyor> Yahut bir, bir bilen birisi... ...söyleyince değişmiyor. Bu değişme krizlerle oluyor. <gülüyor> yani... ...hangi krizi yaşıyorsun... ...ve o krizin sonunda... ...nereye geliyorsun? Krizsiz, sosyal hareketsiz... ...falan olmuyor tabii. Bu, yani gezi böyle bir kriz... ...tabii. Yani... ...demokrasinin... ...bizim yerel demokrasimizin... ...olup bitenin... Büyük bir eleştirisi ve yeni talep ama bunun şimdi şöyle bir konu var. Yeni seçimde bir sürü aday olacak. Şimdi bu adaylar programlarını nasıl oluşturacaklar? Şimdi bu programları eğer adaylar kendileri oluşturursa eski siyasi pratiği üretmiş olmayacaklar mı? O adaylar geziler örgütleyerek bu programlarını oluşturursa bu başka bir şey olacak. Be Buyurun. Yani şimdi karşımızda e, kurumsallaşmış bir demokrasi pratiği var ve onun içinde yeni bir demokrasi pratiğini doğuracak... ...bir farklılık nasıl yaratabilirsin? Senin önümüzdeki şeydeki... ...problem bu. Bakın, görücesi. Yani böyle bir şey, böyle bir irade olup olmadığını zaten tartışabiliriz. Yani Tabii. şu anda sizin dünkü sunuşunuzda da aslında hizmetin ötesini isteyen pek yok. Yani bir, bir çılgın projeler yarışı hmm. var ve bu açık arttırma şeklinde daha da çılgınlaşan bir Tabii. şeye gitmiş durumda. Dolayısıyla bütün siyasal yelpazenin yerpa, bütün cenahlarından adaylar ne kadar orijinal, ne kadar farklı Tabii. projeler üretme yarışında. Dolayısıyla aslında... ...tam tersine o Tabii. yukarıdan gelen şey... ...bir işte sizin planlamada söylediğiniz konut şeyi... ...bu işte çevre düzenlemelerinde de aynen Tabii. etkileniyor... ...işte toplu Tabii. taşımada da aynen etkileniyor... ...dolayısıyla böyle bir kolay olan bu herhalde... Yani ...bir bir halkla ilişkiler uzmanına birine şey yapıp nasıl bir proje yapalım... ...ve hemen Hı. şey yapılıyor... ...şimdi gezi ruhu gerçekten de böyle örgütlenebilir mi... ...bir plancı olarak soruyorum... ...yani Hı. burada kenti şimdi biliyoruz ki e, Gezi 3-5 ağaç değildi yeah. Ama binlerce ağaç da değildi Şimdi 3. E, köprüde e, Ziyadesi kat ve kat Ağaç yapıyor ama aynı şey tetiklenemiyor tabii. Ya da başka yerlerdeki şey Şimdi tabii. o kentin planlaması Mekansal düzenlemesi Kamusal alan yani tabii. insanların bir araya geldi Şimdi tabii. şöyle de bir şey var Hocam benim çok Richard Senet'in bu yabancıyı Kaybetmek diye özetlediğim hmm. şey var Yani biz bir yandan da yabancıya ihtiyacımız var öteki var. değil ama yabancı var. Yani tabii. hiçbir yargıya sahip olmadığımız insanlarla hmm. buluşma hmm. o piyaza hani piyaza hmm. mekanına ihtiyacımız tabii. var agora ihtiyacımız hmm. var kentler buna ne kadar e, izin veriyor bir şimdi tabii Richard Senet olsun işte daha teorisyenler olsun e, biraz olup bitenden bir şey çıkartıp bir sonuç yapmaya hmm. çalışıyorlar ama e, gelişmeler bir çeşit ...emergence halinde oluyor. Hı hı. Yani... ...bu... ...emergence öyle bir şey ki... ...zaten önceden tahmin etmesi mümkün değil. Etsen zaten emergence olmaz. Hı. Toplum böyle bir... ...yaratıcılığı içinde barındırabiliyor. Yani... E, ...onun için... ...mesela... ...İzmir'de ben İzmir Belediyesi'nin de... ...halen danışmanıyım. Biz... Farklı bir proje geliştirme yöntemi uyguluyoruz. Tamamen katılımcı bir yöntem e, ama o katılımcılığı da değişik şekillerde geliştirerek yapıyoruz. Mesela İzmir'in yaşam kalitesini korumakta e, şöyle iki proje yarışıyor bir anlamda siyasi olarak bir proje... İzmir'e şunu satmaya çalışıyor mevcut iktidar. Siz geri kalıyorsunuz, ölüyorsunuz, bitiyorsunuz, İstanbul gibi olmalısınız. İstanbul gibi olmak İzmirli'nin ölümü demek. İzmir'de bir sakin, stressiz bir yaşam var, denizle ilişkisi var ve İzmirli evinde değil evinin dışında yaşıyor. Şimdi bu müthiş bir başka bir yaşam kalitesi. Şimdi bu yaşam kalitesini geliştirecek ve katılımcı bir proje nasıl olabilir? Şimdi İzmir'de o birinci acele, hadi hoş, geç kaldık hızla yürü projelerini yapanlar dışarıdan başbakan geliyor 35 proje ilan ediyor. Ama İzmir'in içinden mevcut belediyenin Geliştirdiği projeler var. Bir tanesi işte bu İzmirli'nin denizle ilişkisini yeniden kurmak. Yüz küsur tasarımcı birlikte çalıştı ve bir ürün ortaya çıkardı. Bu ürünün ilginç bir niteliği var. Bunun tasarımcısı yok. Kollektif bunun tasarımı. Yüz küsur tasarımcı yaptı. ...içinde ünlü tasarımcılar var veya yüz küsur tasarımcı bir ürün çıkardı. İki, bu siyasi proje değil. İzmir Belediye Başkanı benim projem mi buna. Bu İzmirli'nin projesi. Üç, rant üretmiyor, yaşam kalitesi üretiyor. Dört, yıkarak tasarım yapmıyor var olan anlam alanına ufak eklentiler halinde yapıyor. Şimdi var olan bir harregürre projelerinden olacağım bir ele alış biçimi var, bir de böyle bir biçim var. Şimdi İzmir'de bu iki biçim yarışacak. Ama bu, bunu sen ortaya koyman lazım ki yarışabilesin. Şimdi bunun daha gelişmiş bir biçimi İzmir'in çöküntü alanının, tarihi alanının yine katılımcı süreçlerle tarihi koruyarak çöküntü alanından çıkıp bir experience mekanı haline dönüştürülmesi için bir proje üstünde çalışılıyor. Ve burada katılım proje düzeyinde kalmayacak, uygulama düzeyine inecek. Ve yeni aktörler tasarlanıyor. Yeni aktör biçimleri. Devlet ve özel kesim arasına sıkışmamış bir aktörler düzeni. Şimdi bak burada tamamen inovatif, var olan ele alış biçimlerinin karşısında bir pozisyon gelişiyor. E bize düşen vazife bu pozisyonları geliştirebilmek eğer bir siyasetçi değil yani öteki tür bir şey değilsek bir teknik adam olarak yapıyorsan toplumun karşısına daha demokratik insanın onurlu yaşamına daha saygılı ve onu iktidarı bölüşen hale getirerek ve planı da operasyona dönüştürerek Falan. Tamam yani Anladım. karşımızda ciddi olarak nasıl Vedat zamanında inovasyon yapıyorduysa biz de inovasyon yapmamız gerek. Evet. Peki hocam burada bu katılımcılıkla ilgili herkes herkes katılımcı şu anda zaten katılımcı şeffaf hesap verebilir. Yani istisna yok. Öyle... demek zor. Evet yani katılımcılık böyle ha. bir mecburen tamam. şey yap amentüsü bu işin. Bu düşünürken biraz önce sizin hani bu köyden gelmiş ve işte arsa alıp hmm. ruhsat izni imar e, e, hmm. şeyi yapmaya çalışması hmm. beklenilen gibi bir naifliğe düşmüyor musun? Yani dün, dün siz Mazlov'un evet. şeyinde de yaptınız. Ha. Yani Mazlov'un altında da hayatta kalması, çıhabası içindeki bir insana niye katılmıyorsun? Gel de bak ne güzel projeye katıl demek ha. de aynı şeye gelmiyor. Hayır biraz. gelmiyor bak şöyle bir şey. Ee, şimdi mesela bu... Bu ikinci kat... Şimdi önce şöyle bir şey var. Ee, plancılar. Yani iyi niyetli bir adam... işte herkes katılımcı diyor. Gelip bana geliyorlar. Sonra diyorlar ki, Hocam biz katılım yapmaya çalıştık. Çalışmadı bu iş. Kimse da... katılmadı. Şimdi zannediliyor ki... Gel katıl deyince herkes katılacak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok katılmakta. Çünkü... <gülüyor> Ad, ...adamın... ...zamanı yok önce... ...yani... E, hı hı. ...işe gidiyor... Falan, orada, orada ...katılım zaman alan bir şey... ...önce Maneci zamanı zaten. yok... Falan. ...şimdi katılım... ...otomatikman gerçekleşen bir şey değil... ...ve katılımı... ...şey mantığıyla düşünürsen... ...şöyle bir mantıkla... ...bak bir plan yapacağız... ...katılım olursa bu plan daha iyi bir plan olur... ...bu araçsal mantıktır... Hı hı. Halbuki, şimdi ben katılımı planın iyileştirilmesi üstünden değil, insan hakkının gerçekleştirilmesi üstünden düşünürsem, adamın onurlu yaşam hakkı var, ben bunun katılımını sağlamalıyım. Katılım bir araç değil, gerçekleştirilmesi gereken bir hedef olursa, öteki halde, bak bu adam katılmadıkken, şimdiki halde bak sen beceremedin'e dönüşüyor. Şeyin sorumluluk, katılımla ilgili sorumluluklar bir kere bu bakış açısıyla değişiyor. İkincisi katılım aynı zamanda sorumluluk. Şimdi İzmir'de ayın 14'ünde bir katılım olacak. 70 sayfalık bir rapor hazırlandı. Tabii bu ...üst düzeyde strateji katılımı, daha çok işte biraz teknik adamlar, üniversite mensupları, fikir liderleri, sivil toplum örgütleri filan var. Şimdi şöyle bir şey yapılabilirdi. Gelin hep beraber oturalım, konuşalım. Hiçbir şey çıkmaz. Ben bir yazın oturdum. 75 sayfalık bir metin hazırladım. Başka bir adamlarda bir şeyler yaptı. Hepsi geldi bir metin ortaya çıktı. Şimdi katılımcılara o metinle davetiye gitti. Onun altında bir not var. Hani resmi kokteylleri falan çıkan koyu elbise olacaktır diyor ya. <gülüyor> gibi. Ka katılımcılar metni okumuş olarak gelecektir. <gülüyor> Ve oraya yorum yapmaları bekleniyor. Kim so peki katılımcılardan kastedilen örgütlü meslek grupları mı yoksa? Her şey var. İzmir'in ileri gelenleri var, kapitalciler var, özel şey, üniversitedeki hocalar var, var. Yani geniş şey. Kale'den kimse var mı? Var, onlardan da var. Şimdi aslında bu esas mekanla ilgili şey henüz yok orada. Burada bir... ...felsefe düzeyindeki tercihler... ...ve tarihin yorumlanmasıyla... ...ilgili bir şey var. Ama... ...o alan, 300 hektar... falan bir alan, bunu... ...17 alt bölgeye ayırıyoruz. Şimdi... ...diyelim ki, bir alt bölge... ...var, o alt bölgenin... ...çalışmasına... ...girildiği zaman, oradaki adam... ...gelecek. Hmm. Ve bunun... ...operasyonu belirlenip... ...şimdi planı yapıp plan kalmayacak. Plan hiç önemli değil. O planı uygulamak için hangi operasyonlar yapılacak? Nereye yazı yazılacak? Nereden bilmem bir örgüt seçilecek. Planı ne yapacak? Yahut hep beraber yapacaklar. Yahut işte bir şirket kurulacaksa nasıl kurulacak operasyon? Şimdi buna komite edecekler. Ve bu operasyon belli, belli olduktan sonra uygulama aşamasında belediyeyle o yerellikteki adamların oluşturduğu bir grup izleyecek. Şimdi bu ciddi bir tasarım. Yani katılım tasarımı var bunun altında. Ha bu başarılı olur olmaz deneyeceğiz. Az başarılı olursa değiştireceğiz bir daha sefere. Yani böyle ha gel gel Ahmet şuraya otur da bir e, şunu konuşalım falan... o ciddi bir iş Hı. o da zaman koyacak ben de zaman koyacağım ve gayet saygılı bir şekilde bir anlamda şu bölüşülecek bir şey becermenin heyecanı bölüşülecek Hı. Hı. Bu hocam bu siz Odunşehir planlamanın ilk mezunlarından sınız. İlk mez, ilk sınıfı. Evet yani <gülüyor> ve Türkiye'deki ilk bölüm Odunşehir şehir planlaması. Dolayısıyla tabi. bu bu tartıştığımız şeyler planlama mesleği ve eğitimiyle tabi, de çok yakınmaydı. Yani o bir plan çok teknik olarak yazılan tabi. plan işte uymayabiliyor Hayır, şey olarak. Evet zaten zaten biz 63 61 63 arasında okuduk. Yani ...50 yıl hı hı. olmuş. Ee, bu 50 yıl içinde... ...planlama mesleği tamamen değişti. Peki eğitimi de... ...yani şeye getirmeye çalışıyoruz. De şey. biz... Eğitim de değişiyor. Çünkü elit, o, e, bizim girdiğimizde... ...elitis bir planlama vardı. Bir da... takım teknisyenler... ...bir şey bilirler, yaparlar... ...ve 60'ın getirdiği... ...hava içinde... ...plan kutsal bir şeydi. Yani... ...Demokrat Parti döneminde plansız gelişme karşısında... ...60 sonrasında anayasal kurum olarak planlama kurulunca... ...Türkiye'nin kurtuluşu planlamada görülmeye başlandı. Planın kendisi kötüymüş, doğruymuş falan onlar tartışmıyor. Plan varsa bu doğru bir şeydir hmm. ve gerçekleştirin. Hayır yanlış olabilirler. Hmm. Ama o zaman yani o zaman ne oluyor... ...plancı bir elitist... ...biraz tepeden bir bilancı olarak... ...etişiyor. Meşruiyetini nereden alıyor? Bilgisinden alıyor. Ama o bilginin... ...şimdi 60'lardaki... ...bilgi kavramıyla... ...bugünkü bilgi kavramı aynı değil ki... ...60'larda biz... ...bugün bilgimizin... ...üçte birini... ...bilimsel bilgi sayıyorduk. Yani... Temsil esasına dayanan dış dünyanın varlığı üstüne kurulan bir bilgi anlayışı vardı. Bilimsel bilgi oydu. Halbuki bugün buna iki büyük ek, iki büyük ayrı şey eklendi. Birisi o konstruktivist ele alışla bilgi sosyal, sosyal olarak üretilen bir şeydir. İki, yani üçüncüsü bu, bu iki bilgide de Beyin kara kutudur ama beynin niteliklerini analize e, sokup bilişsel bilgi dediğimiz bir başka bilgi kategorisi gelişti. Şimdi bilginin oradan kalkıp buraya geldiği yerde e, bilgiye dayandığını iddia eden planlama aynı noktada kalabilir mi? Maalesef birçok bakımdan orada kalıyor. İşte ben de oraya getireceğim. Yani <gülüyor> üniversite siz TÜBA üyesi iken yanılmıyorsam ha. bir YÖK raporu da yazmışsınız. Yani YÖK gö üyesi iken yazdım. YÖK üyesi iken pardon. Ha. Şimdi bu bu sadece plancılara ait değil. değil birçok tamam. meslek grubu üniversiteleri e, dün de konuşmuştuk tamam. daha önceki programda fil, fil dişi kulesinde yaşıyoruz Tabii. galiba bilimden Tabii. yani kentinden o kampüsün içinde kaplı. Bu plan plan bağlamında büyük ölçüde değiştiğini düşünüyorsunuz. Tabii. Baktığınızda yani üniversitelerin o hmm. ...siz bunu çok ayrıntılı, o raporla da analiz etmiştiniz. Tamam. Şimdi gündemde bir yok değişikliği Neyse, var üniversiteden. Yani üniversitelerin şu anda em, misyonu ve zorlukları... ...nasıl bu kentle bütünleşmeyi veya o, o, o toplumsal bilgisayar bilgiyi üretmeyi sağlayacak? Şimdi tabii üniversite sorununa bir girersek o iş <gülüyor> e, bu, bunun içine <gülüyor> çok sığmaz. <gülüyor> Çünkü çok sayıda yani Şöyle bir soru çok kaba olarak söyleyeyim. 1960'ların üniversitesi elitis bir üniversiteydi. Kendi yaş grubunun %10'unu %15'ini okutmaya çalışıyordu. Şimdi %60'ını %65'ini okutmaya çalışıyor. Dünyada sayılar artıyor. Ama buna mukabil <gülüyor> refah devleti zayıfladığı için bu %65'i neredeyse eski %15'e ayırdığı parayla... ...üretmeye çalışıyor. Onun için... ...müthiş bir yeniden yapılanma... ...piyasa kavramları... ...vesaire giriyor. Bunun tabii arkasında... ...bir üretimdeki... ...değişiklik. Fordist üretimden işte... ...esnek üretime geçiş vesaire... ...bilgi toplumuna geçiş vesaire var. Şimdi bu gelişme... ...olacak... Burada ben benim üstünde durduğum iki şeyin korunmasında yarar var. Bunlardan birisi, evet yüzde 65 olacak ama bu yüzde 65'in içinden elit nasıl çıkacak? Onun mekanizmaları kurulmuş değil. Peki bu öngörülen araştırma üniversiteleri ve eğitim üniversiteleri ayrımı buna hizmet edebilir mi? İşte öyle bir kaygı var. İşte onun tam edemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü araştırma üniversitesi dediğin hikaye. Şimdi şöyle bir değer yargısı var. Üniversite dediğin araştırma yapar. Yani diğeri lafı güzaftır gibi. Ve onun için araştırma üniversi her üniversite hiçbir üniversite sen araştırma üniversitesi olma diyemezsin bizim yazdığımız şeyde Rapordu. raporda herkesi başta ve eşit kabul eden ama zaman içinde kendi performanslarıyla farklılaşan bir şey daha demokratik bir oluşum öngörülüyor. Kurumsal ölçtü mü? Birisi ölçtü mü? Kurumsal ölç. Üniversiteler kendileri tabii. Tabi. Ee, ama şimdi Amerika'da da başta 5000 ne ama 3500 bin, bin ne üniversite var. Bunların hepsi başlangıcında bizi Araştırma Üniversitesi olacağız demişler. Amazon'un da 150-140'a inmiş. Ama Araştırma Üniversitesi olanın bütçesi iki buçuk milyar dolar. İki buçuk milyar dolardan başlıyor bugün Araştırma Üniversitesi olmak. Niyet Yetmiyor. ...şimdi senin hiçbir üniversitenin öyle bir parası yok. O bir tarafı. Şimdi o daha çok pratikle ilgili bir tarafı. Bir de ikinci nokta var. O ikinci nokta şu. Üniversite bir kurumsal miras. Dünyanın kurumsal mirası. Yani... 11. yüzyıllarda falan başlamış. Hatta 12. yüzyılda başlamış. Bologna ve Paris üniversiteleriyle bir lonca şeklinde başlamış ve oradan günümüze kadar gelen 900'üyle aşan bir miras söz konusu. Bir kurumsal miras. Avrupa Konseyi de karar aldı. Üniversite bir kurumsal miras olarak korunmalıdır. Ve onun için bizim o raporda aslında onlar bu kararı bizim rapordan sonra aldılar. O başka, yani Onları okudukları için değil ama aynı şeyden. Üniversitenin bir mikrokozmosu var. Üniversite dediğin hikaye tamamen piyasa değerlerine esir düştüğü zaman üniversite yoktur. Üniversitenin mikrokozmosunu korumak gerekir. Mikrokosmos ise şunu sağlıyor. Piyasa değerlerine düşmüş bir üniversite kısa erimli düşüncelere esirdir. Halbuki üniversite topluma yararlı ve toplumun karşılaştığı risklere karşı çıkabilmek, risklerin üstünden gelebilmek için uzun erimli bir mantıkla çalışmalıdır. O da üniversitenin ...kozmozunun korunması yahut üniversitenin ahlakının korunmasıdır. Üniversite ahlakının korunması demek... ...üniversitenin etrafına piyasa değerlerinin tam sızamayacağı bir sınır koymaktır. O sınır etosça tanımlanmıştır. Şimdi bence bu iki konu... <gülüyor> önemli. Tabii detayına girersek. Tabii. Çok... Yok hocam biz sizi daha fazla yormayalım. Böyle bir kötü bir ünümüz olacak. Konuklarımızın <gülüyor> e, güvenini istismar ettiğimiz eminim. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok büyük bir keyifti. Çok teşekkür ederiz hocam. Kırmadınız. Ee, geldiniz, konumuz oldunuz. Bu kadar yoğun programımızdan bize zaman ayırdınız. Çok büyük bir keyifti sizi dinlemek. Ee, daha sonraki ile ilgili programlarda doktora programında da e, katkılarınızı bekliyoruz Çok teşekkür ederiz. Sayın dinleyiciler, KKM programının bu ilk programı burada son buluyor. Programı pazartesi günleri 10-10 gece ya da aynı gün akşam 9'dan itibaren veya cumartesi sabahları 9.30'dan 9.30 itibariyle dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda radyo.melsin.edu.tr hattı internet sitemizden dilediğiniz saatte e, dinleyip indirebilirsiniz. E, eleştirilerinizi, katkılarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Ulaş Bayrakların hazırlayıp sunduğu Kekeme adlı programı dinlediniz.